cehennemdedir. Yine şöyle buyurur: Kim insanlarla muamelesinde onlara zulmetmez, konuştuğunda onlara yalan söylemez ise o kişi mürüvveti kemale ermiş, adaletli olduğunu ortaya koymuş ve kendisiyle kardeşlik yapılması vacip olmuştur. Bedevi biri bir topluluğu şu sözlerle met eder: Emanet-i riayet hususunda aşırı derecede titizdirler.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 Adamın biri İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'a gelerek şöyle dedi. Beni üzüntüye sevk eden bir günah işledi. Bundan pişman olup Allah'a tövbe etsem günahımı affeder mi? İbn-i Mes'ud radiyallahu anh adamdan yüzünü çevirdi. Sonra adama dönüp baktığında gözlerinden yaşlar boşandı. Ona dedi ki, ''Cennetin sekiz kapısı vardır. Hepsi de açılır ve kapanır. Fakat tövbe kapısı hiç kapanmaz.''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 Allah-u Teala Celle Celaluhu mahlukatı yaratmazdan 4000 yıl önce arşın etrafında ''Şu da muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve yaralı iş yapan, sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.'' diye yazıladır. Ey ahiret yolcusu! Şunu iyi bilmelisin ki büyük ve küçük günahlardan hiç vakit geçirmeden tövbe etmek her Müslüman üzerine farza ı aynıdır.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 Fakih-i Ebu Leys şöyle nakleder. Hz. Ömer radiyallahu anh ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Seni ağlatan nedir ey Ömer? Hz. Ömer radiyallahu anh şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü! Kapıda ağlayan bir genç var. Onun ağlayışı kalbimi yaktı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem...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 Allah-u Teala'ya şirk mi qoştu? Genç, hayır diye cevap verir. Hazrı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine sorar. Haksiz yere bir insanın canına mı qıydın? Genç, yine hayır diye cevap verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahların yedi kat gök, yer ve dağlar kadar bile olsa Allah onları affeder. Genç bu sefer, ey Allah'ın Resulü!